kemal dikkatle sözünü dinlerlerdi. Sözleriyle aşırı derecede sevince kapılırlardı. Dinledikçe kendilerinde bir rahatlık, boşlukta bir hoşluk hissederlerdi. Onların kemal edeple peygamberi yüceltmeleri, amirlere ve büyüklere yapılan edep ve saygının en üstünü idi. Binaenaleyh işte Hz. Ali radıyallahu anhu onların sükunet içerisinde duruşla dinleyişlerini, edebe bürünmelerini, teslim ve sevgilerini, istiğare, tasvir ve kinaye yoluyla ''Ke ennemâ alâ rûûsihim utdayru'' başlarına kuş konmuşçasına deyimiyle ifade etmişti.